1328 numaralı konu, İbni Mesud'un hadis rivayetinden kaçınması, İbni Mesud, çoğu zaman bir yıl geçtiği halde, Hazreti Peygamberden bir tek hadis rivayet etmiyordu, bir gün Hazreti Peygamberden bir hadis rivayet ederken rengi bozuldu ve alnından boncuk boncuk ter akmaya başladı, Abdullah bin Mesud bir hadis naklederken, bunun gibi veya buna yakın bir şey söyledi, dedi.